Herkese merhaba. Şiddetsiz iletişim bir yaşam dili programına hoş geldiniz. Ben Deniz Sıpatar. Ee, şiddetsiz iletişim yolculuğuna yaklaşık 2013 yılında başladım ve şu ana kadar devam eden bir yolculuk içindeyim. Bu yolculuğun bir noktasında tekrar Açık Radyo ile yolum kesişti. Ee, yıllar önce Açık Radyo'nun ilk kuruluş döneminde... Ee, Öykü maceramın içindeyken bural bu stüdyodaydım. Aslında bu stüdyoda da değildim. Ee, Harbiye'deki stüdyodaydım. Şimdi şiddetsiz iletişim yolculuğumda tekrar Açık Radyo Stüdyosu'ndayım. Ee, i̇nanılmaz hevesli ve heyecanlıyım. Ee, Açık Radyo'da bulunduğum için de iki kat daha fazla keyifliyim. Şiddetsiz iletişim bir yaşam dili programını yapmak nereden aklıma geldi? Size biraz ondan söz etmek istiyorum. E, 2013 yılında e, bedenimin ve e, aklımın, zihnimin kaldırabileceğinden daha fazla çalıştığım bir dönemde yogaya başlamıştım. E, Cihangir Yogada e, uzun saatlerimi geçiriyordum iş yerinden koşup çıkarak. Ve yoga ile birlikte e, biraz kendi merkezime geldim. Ondan sonra tekrar e, nasıl e, hayatla baş edebilirim diye düşünmeye e, mecalim oldu. E, tam o noktada bir arkadaşımın e, gittiği bir seminerden haber aldım. Vivet Alevi diye bir kadın var şiddetsiz iletişim diye bir şey öğretiyor dedi. Biraz burun kıvırdım şiddet lafı geçiyor içinde şimdi bu şiddetsiz nereden çıktı filan diye derken arkadaşım seminerden çıktı geldi öğrendiklerini anlattı. Birdenbire anlattığı şey neydi derseniz ilk duyduğum şey ondan şuydu biliyor musun Deniz dedi konuşurken her an şiddete neden olan cümleler kuruyoruz. Ay dedim böyle biraz burun kıvırdım. Yani nedir bu? Bak dedi şeyi öğrendim dedi. Her an yargılıyorum, suçluyorum, damgalıyorum. Birileriyle ilgili yorum yapıyorum. Kendimle ilgili düşünceler üretip yorumlar yapıyorum. E dedim iletişim dediğin zaten nedir ki? İyi de dedi bu şiddetli iletişim. Şefkat dili değil, barış dili değil. Bütün mesele buralarda bir yerlerde başlıyor. İşte tam bu noktada e, beni tavladı ve Vive Talebi'nin ilk e, yıllık eğitim programına katıldım. O programdan itibaren benim hayatım değişmeye başladı. Hayatım hani aslına bakarsanız hepimizin hayatları fark etmediğimiz biçimde günden güne değişiyor. E, fakat benim hayatım hızlı değişmeye başladı. Çünkü birdenbire etrafımdaki insanlarla ilişkimin kalitesinde bir e, değişiklik oldu, bir rahatlama oldu. Çünkü ben kendi tenimin içinde rahat etmeye başlamıştım. Kendi tenimin içinde rahat etmek derken eskiden e, kendimi suçluyordum. Kendi yapıp ettiğim şeylerle ilgili içimde büyük yargıçlar konuşuyordu... Ee, bütün dünya benim omuz, omuzlarıma yüklü gibiydi. Hatta e, biri beni eleştirmek için atlas gibisin demişti bana. Aynı öyleydim hakikaten de. Yani dışarıda ne oluyorsa e, sorumluluk duyuyordum ve e, kendi içimde de kendi yapıp ettiğim şeylerden pek memnun olamıyordum. Şiddetsiz iletişim bana e, kendimle barışı getirdi öncelikle. Kendimle barıştıkça barışa hizmet etmeye daha müsait olmaya başladım. Zannediyorum bu yolculukta benim için en kıymetli şey, barışa hizmet etmeye daha uygun bir iç dünya geliştirebilmiş olmaktı. İşte buradan hareketle sizlere şiddetsiz iletişimi tanıtmak için bir program koordine ediyorum. Şiddetsiz iletişim topluluğu Türkiye'de, ee, yeni yeni gelişmeye başlayan bir topluluk ee, yaklaşık 14 yıl kadar önce Vivet Alevi e, Direk Şiddetsiz İletişim'in kurucusu Marshall Rosenberg'den öğrendikten sonra Türkiye'de yaymaya başlamış. Marshall Rosenberg e, bir klinik psikolog kuruldu. Ee, 1940'ların e, Amerikası'nda Yahudi bir çocuk olarak şiddetin her türüne maruz kaldıktan sonra ne oluyor da bazı insanlar e, sürekli e, sömürü e, içeren davranışlar yapıyor, e, şiddet içeren davranışlar yapıyor ama bazı insanlar da hiçbir koşul altında şefkatlerinden kopmuyor diye merak etmiş bu süreçte ve bu e, onu e, klinik psikoloji alanında e, Uzmanlık yapmaya e, götürmüş. Carl Rogers'ın öğrencisi ve yolculuğunun bir yerinde de e, şiddetsiz iletişim metodunu geliştirmiş. Şiddetsiz iletişim metodunun e, unuttuğumuz bir dil olduğu söyleniyor. E, hakikaten de ben içine girdikçe içimde bir yerde bu dili bildiğimi fark ediyorum. Çünkü hepimizin içinde bir yerde şefkat var. Şefkatin dilini konuşmaya başladığınızda çok e, hızlıca fark ediyorsunuz aslında bunun böyle olduğunu. Marshall Rosenberg'in geliştirdiği yöntem e, aslında çok basit bir yöntem. E, hangi şiddetsiz iletişim e, etkinliğine giderseniz bu yöntemin e, ne kadar basit bir grameri olduğunu gösterecekler. Aynı şeyi söyleyecekler. Şiddetsiz iletişim metodu dört adımdan oluşuyor. Ne oldu tam olarak ne oldu ne duydum ne gördüm gözlem yapıyoruz bu gördüğüm şey içimde ne uyandırdı duygularımı fark ediyorum İçimde bu duyguları uyandıran özlemim neydi ihtiyacım neydi ihtiyaç üçüncü basamak peki bu ihtiyaçlarımla bağlantı kurduğumda hayatı zenginleştirmek için nasıl eylem yaparım hangi eylemi yaparım rica bölümü yani şiddetsiz iletişim aslına bakarsanız Hayatı yabancılaştıran dili e, ki bunun içinde yargılar, suçlamalar, değerlendirmeler var. E, bu dili e, bir yere park etmek ya da dönüştürmek istiyor. Neye? Hayatı zenginleştiren dile. Onu da e, çok basit bir gramerle yapıyor. Gözlem, duygu, ihtiyaç, rica. Rica bölümü de benim için... Benim dünyamda en kıymetli yeri eylemekle ilgili bir şey. Şiddetsiz iletişim kendini fark edip kendinle bağlantı kurduktan sonra e, hamağa uzanıp margarita içtiğim bir yer değil. Şiddetsiz iletişim kendimle bağlantı kurduktan sonra eyleme geçtiğim barış için kendi barışım ve e, çevremdeki barış için hayatı zenginleştiren eylemler yaptığım bir dil. Bu programda bu dilin içinde e, yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağım e, sizleri. Pek çok konuğum olacak... Kolundan tuttuğum şiddetsiz iletişim topluluğundaki arkadaşlarımı yakaladıkça buraya getireceğim Onların şiddetsiz iletişim yolculuğunda öğrendiklerine tanık olacağız Çünkü her birimizin deneyimi çok farklı ve çok ilham alıyorum ben anlatılan hikayelerden Size de katkıda bulunacağını düşünüyorum Onun dışında Türkiye'yi ziyaret eden şiddetsiz iletişim eğitmenleri var yurt dışından gelen Yurt dışındaki örnekleri onlardan öğreneceğiz ee, şidesiz iletişimde kendimizle buluşmamıza kalbimizle e, bağlantı kurmamıza katkıda bulunacak e, şarkılarla buluşacağız müziklerle buluşacağız. Ve birlikte bir yolculuk yapacağız. Ben e, size mail adresimi vereceğim. Eğer istiyorsanız e, bana oradan sorular yollayabilirsiniz. Ve o soruları da bir sonraki programlarda yanıtlamaya çalışırım. En azından içeriğin içine alırım. Bu süreçte programda neleri dinleyeceğim diye yine hala merak ediyorsanız söylediklerimin dışında. Marshall Rosenberg'in Türkçe'de iki tane kitabı var. Bir tanesi programın adı zaten Şiddetsiz İletişim Bir Yaşam Dili. Diğeri de çatışma ortamında barış dili kitapları. Eğer ilginizi çektiyse şu ana kadar anlattıklarım bu kitapları biraz okuyup bakabilirsiniz. Ya da bir yerde göz atabilirsiniz. Bugün birinci program olduğu için şiddetsiz iletişimin en temel varsayımlardan biri. Gönülden vermekle biraz bahsetmek istiyorum. Gönülden vermekten bahsetmek istiyorum. Önce hikayesinden söz edeyim. Marshall Rosenberg, üç çocuk babası ve oğlunu gezmeye götürüyor. Göl, göl kenarına geliyorlar. Oğlunun ördeklere ekmek atışını görüyor ve izlemeye başlıyor. Sonra zannediyorum seminerleri sırasında düşündüğünde gönülden vermenin imgesi olarak bunu anlatıyor. Diyor ki, bir... Çocuğun ördek beslemesi gibi gönülden vermek istediğimiz bir yer şiddet siletişim. Gönülden alıp vermek istediğimiz bir yer. Hakikaten düşündüğüm zaman bir çocuk ekmek attığında ördeklere kim alır kim verir? Hani çocuk ne alır, ördek ne alır Beslenen kim, besleyen kim? Orası çok bildiğim, yani hiç tanımlayamayacağımız bir yer gibidir. Coşku dolu ve akış içinde bir yerden söz ediyoruz. Şiddetsiz iletişimin temel niyetlerinden birincisi, gönülden alıp gönülden verdiğim, şefkat içinde, akış içinde, alışveriş içinde olduğumuz bir dünyada yaşamak. Gönülden alıp gönülden verdiğim bu dünyada hiçbir zaman, Marshall şunu söylüyor, utançtan, suçluluktan, cezalandırma korkusundan eylem yapmadığım bir yerde olmak. Yani tamamen gönlümden geldiği için eylem yapmak. Seminerler veriyorum, seminerlerde hep soruyorlar, yani nasıl... Hani her zamanda gönülden vermiyoruz ki bazen de öyle yapmak gerekiyor diye. İşte tam da bundan söz ediyor şiddetsiz iletişim. Nasıl olur da hayatın içinde gönülden alıp gönülden verdiğim şefkat ve akış içinde bir e, ilişkiler bütünü yaşayabilirim? Burası e, hakikaten sistem... İşte benden daha büyük sistemler içindeyim, iş yerleri içindeyim, kültürel koşullanmalar içindeyim. Bütün bunlar olduğu zaman pek sıkıntılı gözüken bir yer. Bununla birlikte şiddetli iletişimde yolculuk yaptıkça ben bunun anlamını biraz daha kavramaya başladım. İdrak'tan söz ediyorum. Hani içimden anlamaktan söz ediyorum. Kavradığım şey de şuydu. Evet hayatın içinde zaman zaman gönülden vermediğim şeyler yapıyorum. Bununla birlikte bunu her yaptığımda ya kendime ya başkalarına bir fatura ödetiyorum Zaten Marshall da bunu söylüyor Diyor ki yani utanç suçluluk nedeniyle ya da cezalandırılma korkusuyla bir şey yapmayın En azından benim için bir şey yapmayın diye anlatıyor ve yazıyor Hakikaten eninde sonunda ödetirsiniz diye söylüyor ben baktığım zaman e, cezalandır, mesela iş yerlerinde çok e, yaptığım bir şeydi cezalandırılma korkusuyla hiç yapmak istemediğim bir yan şey yaptım. Yani oraya da destil iletişim şöyle bakıyor, yani mümkünse e, ne güzel olur hani öyle şeylere e, yapmasak orada da iş destil iletişim diyor ki mecburumu seç seçiyorum ha çevirebilir misin? Çünkü bir insanlar biz insanlar olarak son derece güçlü canlılarız. Aslına bakarsanız hiç kimse benim istemediğim bir şeyi bana yaptıramaz. Ben her an bir şey seçiyorum. Yani eğer iş yerinde çok zevk almadan bitirmek gereken bir raporu bitiriyorsam aslında bir seçim yapıyorum. Kimse bana zorla o raporu bitirtiremez. Seçtiğimle oraya bakıyor şiddet iletişim. Kendi ihtiyaçlarımla bağlantı kurduğumda muhtemelen çok zevk almadan bitirdiğim bir raporu yapmayı seçiyorum. Çünkü maddi güvenlik ihtiyacımı karşılamak istiyorum. Çünkü huzur içinde çalışmak istiyorum. Ya da uyum ihtiyacımı karşılamak istiyorum. Bazen de ekip arkadaşlarıma destek olmak istiyorum. Sadece ben destek e, alma ihtiyacı içinde değilim. Bazen destek olmaya olmak da bir ihtiyaç. İşte şiddet iletişim her an mecburumu seçiyorum a çevirmeye çalışıyor. Burası insan olarak benim en güçlü olduğum yer. Bana zaman zaman seminerlere gittiğimde özellikle çatışmanın çok yüksek olduğu yerlerde soruyorlar. Ne yani Deniz ihtiyaçlarımızla buluşacağız sonra ne olacak bu kadar şiddet var itirafımızda başımıza ne gelecek ne bitecek diye. O seminerlerden birinde ee, katılan arkadaşlarla birlikte keşfettiğimiz bir cümle var onu size sunmak istiyorum. Şiddetsiz iletişim bir ideoloji değil. Şiddetsiz iletişim. E, hani Benim gençliğimde e, böyle ben bazı kitaplar okurdum. E, sosyalist gelenekten gelen bir ailedenim bir de. E, o kitapları okurdum. İdeolojiler dünyayı anlatırdı. Çok güzel hazır reçetelerim vardı. Onlar için mücadele edilirdi ve her şey çözülürdü. Burada çok dikkat etmek istiyorum, altını çizerek söylemek istiyorum. Şiddetsiz iletişim bir ideoloji değil. Şiddesiz iletişim bir metot, bir yöntem. Sistemleri değiştirecek olan şiddesiz iletişim değil, sistemleri değiştirecek olan şiddesiz iletişim kullanan insanlar. İnsanlar kendileriyle bağlantı kurup ihtiyaçlarının güzelliğini fark ettikçe... Eyleme geçerler, hayatı zenginleştirmek için eyleme geçtiklerinde de sistemler değişir.